Değerli kardeşler, inşallah yoldaki işaretler dersimizin son bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Son bölümü derken ders açısından son bölümü. yoksa önümüzde işleyeceğimiz iki konu var, iki bölüm var. Allah'tan Kılsın bizleri inşallah. Uzun vadeli bir geçiş dönemi diye bir konu var. Atlıyorum onu. İmanın üstünlüğü, bir de işte yol budur. Diye iki tane konular, onları inşallah ayrı ayrı ele alıp işlemeye çalışacağız. Allah ﷻ tabrîr bizleri muvaffak kılsın. Birincisi değerli kardeşler, hepimizin ta ufaklığından itibaren mezclere gelmeye başladığımız andan itibaren abilerimiz tarafından, hocalarımız tarafından bize ezberletilen bir ayet kelime var. Estağfirullah, Walla tihinu, Walla tazzenu, Wa antumul in kuntum mu'minin. Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer iman edenlerseniz muhakkak ki ...üstün gelecek olan sizlersiniz. Yani imanın... ...üstünlüğü, müminin... ...yüceliği, buna karşılık... ...mümin olmayanın... ...imana sahip olmayanın da alçaklığı... ...düşüklüğü ve zilleti. Bu konuyu inşallah işlemeye çalışacağız. İlk etapta insan bu ayet-i kerimeyi... ...dinleyince zannediyor ki sadece... ...savaşla ilgili inmiş. Yani savaşta ey Müslümanlar... ...size bir yara dokunursa... ...başınıza bir sıkıntı gelirse... Eğer içinizden şehit olanlar olursa sakın ha gevşemeyin üzülmeyin iman edenler iseniz muhakkak ki üstün gelecek olanlar sizlersiniz. Yani sadece savaşla alakalı zannediliyor. Ya da insan okuduğunda ilk başta insan aklına öyle geliyor ama bu sadece savaşla alakalı değil. Savaşla alakalı olan tarafı geniş çerçevenin sadece bir yanı. Savaşla alakalı değil mi? Yok yok savaşla alakalı. Savaşla alakalı da bir taraf var ama sadece savaşla alakalı değil. Tek yönü savaş değil. Tek bahsettiği şey cephede savaşan Müslümanlara yönelik veya meydanda muharebede bulunan Müslümanlara yönelik değil. Ya kuşatıcı daha genel anlamda. Nasıl daha genel anlamda? Müslüman, Müslüman olduğundan dolayı, mümin olduğundan dolayı hayatının her safhasında... Oturmasında, kalkmasında, düşüncesinde, fikrinde, zikrinde, yemesinde, içmesinde, evlenmesinde, boşanmasında, hayata bakış açısında tam anlamıyla üstündür. Aslında biz medeni toplumun yedi tane özelliğini saydık ya, onlar da Müslümanın üstünlüğünün gene bir göstergesidir. Biz üstün olduğumuz için Allahu Teala'nın bizlere bahşetmiş olduğu o medeniyet gereklerini yerine getiriyoruz. Ya medeni olmasak, üstün olmasak o zaman gerici oluyoruz. Fakat burada seyir kutup gevşemeyin, üzülmeyin, eğer iman edenlerseniz gerçek üstün olanlar sizlersiniz konusunda bize diyor ki ey ahde vefada oturanlar, ey öğrenciler, ey abiler, ey talebeler haberiniz olsun. Müminin beş tane üstünlük yönü vardır. Müminin Beş tane üstünlük yönü vardır. Mutlak anlamda, bütün hayatı boyunca, beşikten mezara kadar, küçüklüğünden büyüklüğüne kadar, gecesinden gündüzüne kadar Müslümanın beş tane üstünlük yönü vardır. Bir, mümin dayanak ve kaynak açısından üstündür. Bir kere Müslümanın üstün olduğu birinci yer neresidir? Dayanak ve kaynak açısından üstündür. Şimdi biz dayanağımızı, kaynağımızı nereden alıyoruz? Rıb'i ibn-i Amir ne diyordu? Allah bizi gönderdi. Bizim kaynağımız neresi? Allah. Sema. Bizim kaynağımız gök. Cebrail aleyhisselam. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Müslümanlar sakın ilahi davanızı şartların doğurduğu ve şartların öldüreceği beşeri ideolojilerle karıştırmayın derken Hasan el-Benna. işte bunu kastım sizin kaynağınız sizin dayanağınız göktür insanların midesi değildir insanların zihniyeti değildir insanların aklı fikri değildir o açıdan siz dayanık açısından bir kere üstünsünüz 2 varlığın hakikatini idrak etme açısından üstündür varlık dediğimiz nedir insan hayvan cinler kuşlar deniz kara Hava, gök, yer, gece, gündüz, dünya. Dünya dediğimiz zaman aklımıza ne geliyorsa bunun hakikatini anlama ve yorumlama açısından en üstün olanlar, tek üstün olanlar biz deriz. Şimdi değerli kardeşler, ta antik Yunan çağından itibaren günümüze kadar binlerce filozof, kainatı, evreni, dünyayı tarif etme... Dünyanın amacını izah etme, dünyanın niye var olduğunu, insanın nereden geldiğini, nereye gideceğini, niçin gittiğini, gideceği yerde başka bir dünya var mı yok mu, varsa o dünyanın hakimi kim? Bu meseleleri değerli kardeşler filozoflar çözebilmek için oldukça kafa yormuşlar. Ama benim kanaatim boşa yormuşlar. Çünkü o kadar kafa yoracaklarına Allah-u Teala'nın kitabına ve Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu peygamberler kervanına müracaat etselerdi ve o kafalarını peygamberlere iman noktasında yoğunlaştırsalardı zannediyorum ki Allah-u Teala onlara cennete çok yüksek mertebeler verecekti. İman ediyorum bu böyledir. Ama onlar akıllarını başka şeylere kullandılar. O yüzden... Biri kalktı insanın maymundan geldiğini söyledi. Biri kalktı insanın annesinin memesini şehvetten dolayı emdiğini söyledi. Birisi kalktı kızın babasına erkeğin de annesine aşık olduğunu iddia etti. Birisi kalktı bütün dünya tarihinin yeme içme ve cinsel arzuları tatmin etmekten ibaret bir tarih olduğunu iddia etmeye kalkıştı. Biri kalktı Alman nazileri en üstün ırktır dediği. ...insanların kafasını metre ile ölçtü... ...uymayanları öldürdü... ...biri kalktı... ...Kuzey Afrika'da, Güney Afrika'da milyonlarca... ...zenci insanı katletti... ...sonra kendi ülkesinde... ...zenciler ve köpekler giremez diye... ...köpekler ve zencileri aynı statüye soktu... ...lokantaların kapılarına... ...bunları astı... ...değerli kardeşler... ...bütün bunlardan anladık ki biz... ...bunların hiçbirisi kainatı... ...evreni, dünyayı tarif edemezler. Tarif etmekten acizler. Dünyayı, dünyayı yaratan tarif eder. Kainatı, kainatı yaratan tarif eder. Elâ lehul halqu vel emr. Dikkat edin, yaratmak da Allah'a aittir. Emretmek de Allah'a aittir. Madem yaratan Allah, o zaman emreden de Allah olmalıdır. Bu normal bir şeydir. Böyle olması gerekiyor. O açıdan, bizim kaynağımız açısından... Dayanağımız açısından nasıl bir üstünlüğümüz söz konusuysa... ...kainatı tarif etme açısından da biz üstünüz. Kadın nedir? Görevi nedir? Sosyal hayat içerisindeki misyonu nedir? Bunu en iyi biz biliriz. Hatta bir tek biz biliriz. Müslümanlardan başka hiç kimse bunu bilemez. Sapıtıyorlar çünkü. Hristiyanlar İncil'i tarif ediyorlar. Kadınla ilgili, kadının misyonuyla ilgili öyle bir hale geliyorlar ki... kadın Acaba hayvan ruhundan mı yaratılmış? insan ruhundan mı yaratılmış? Ya da hiç ruhu yok mu? Bunu tartışıyorlar. Ve değerli kardeşler, Orta Çağ kiliselerinde tabii rahipler daha faziletli olabilmek için, daha şerefli olabilmek için kendilerini kadınlardan uzak tutuyorlar. Ama fıtrat mı? Bir insan kendisini kadınlardan uzak tutmaya çalışarak kendine sadece zulmeder. Rahibeler ve rahipler birbirine yaklaşmayacaklar, haram. Çünkü kadınlar şeytan Sonra bir bakıyorsunuz, orta çağ kiliselerinde insanların vakti sebildikleri havuzlar var ya, vakti seydiyorlar bebekleri orada. O havuzlarda yüzlerce bebek cesedi bulunuyor. Gecenin rahiplerle rahibeler beraber oluyorlar, fuhuş işliyorlar. Çocuk doğduğu zaman da o havuzlarda boylar. Havuz değil, ya, ufak bir şey düşünmeyin, kocaman kocaman havuzlar ya. Yani. Şimdi değerli kardeşler, bu adamlar kadını anlamış mı? Şimdi komünistler. Kadının özgürlüğü istiyor veya feministler. Mutlak anlamda özgürlük. Erkek nasıl ki tır sürüyorsa kadın erkek eşitliği kadın da sürsün. Kardeş kadının tır sürmesi kadına bir şeref değil ki yani. O kadın. Kadın tır sürmesin dediğimiz zaman biz kadına hakaret mi etmiş oluyoruz? Kadın her gün yüz tane erkeğe hanımlık yapmasın dediğimiz zaman biz kadının hürriyetine ve özgürlüğüne kota mı koymuş oluyoruz? Biz kadına hürmet ediyoruz, saygı gösteriyoruz. Diyoruz anne, çocukların annesi ol, kocanın hanımı ol, evinin sultanı ol, prensesi ol diyoruz. Diyorlar ki hayır, gitsin herkesin karısı olsun ama kocasının karısı olmaz. Belli ki kadını sadece biz anlarız. Erkeği sadece biz anlarız. Dünyayı sadece biz anlarız, bizden başkası da anlarız. Kusura bakmasın. Çünkü bizim dayananımız gök, bize bunları bildiren Allah-u Teala. Bir tane filozof bize bildirmiyoruz. Bir tane bilgili insan bize bunları bildirmiyor. Kim bildiriyor? Rabbul Alemin Allah-u Teala bildiriyor. O açıdan biz varlığın hakikatini idrak etme ve yorumlama açısından da üstünüz. Üç, hayatı ve eşyayı anlama açısından da Müslüman üstündür. Hayatı ve eşyayı anlama açısından üstündür. Bu nasıl? Biraz önce verdiğimiz örneği hatırlayın. Bizim için bir Mercedes neden kıymetlidir? O Mercedes'i sakallı bir kardeşimiz sürdüğü için kıymetlidir. Ama bizim dışımızdaki mümin olmayan, Müslüman olmayan insanlar için Mercedes'i süren adam niye kıymetlidir? Mercedes'i sürdüğü için kıymetlidir. Eğer 92 model kırmızı bir kartal sürseydi o adam, o adam kıymetli değildir. Çünkü o adamın parası yoktur. LPG ile çalışan bir tane araba kullanıyor. O adam kim? Ama öbürü o son modeli bir BMW kullanıyor, Mercedes kullanıyor. O kıymetlidir. Biz eşyayı nasıl yorumluyoruz? Onlar nasıl yorumluyorlar? Biz dünyaya nasıl bakıyoruz? Ahiretin tarlası olarak. Bizi ahirete götürecek bir zemin olarak bakıyoruz. O açıdan biz kendimizle Hazreti Adem arasında kendimizle Hazreti Nuh, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti İbrahim ve diğer peygamberler aleyhissalatü vesselam arasında hiçbir engel görmüyoruz. Zamanı biz engel görmüyoruz. Mekanı engel görmüyoruz. Bizim için 5 milyar yıl önce yaşayan bir Müslümanla şu anda yaşayan bir Müslüman arasında hiçbir fark yoktur. İkisi de kardeşimizdir, başımızın tacıdır. Değil mi ki biz vefat ettiğimiz zaman salih amelle Allah-u Teala'nın karşısına çıkarsak bizi cennete koyacak? Değil mi ki bütün Müslümanlar cennete bir araya gelecek? O zaman zamanın, mekanın ne kıymeti var? Zaman nedir? Mekan nedir? Bunları geçmek lazım. Bunları geçmek lazım. Bir zamana böyle değer veririz. Mekana böyle değer veririz. Dünyalığa böyle değer veririz. Dünyalık tuğa kadar aman aman paramız olmasın demeyiz. Nasıl izah ederim değerli kardeşler bunu? Eyüp Aleyhisselam hastalanıyor 70 yaşında 7 sene hasta kalıyor. Bütün evladını kaybediyor. Bütün malını mülkünü kaybediyor. Sadece Allahu Teala diline ve kalbine sağlık veriyor. Geri kalan bütün vücudu felç oluyor. 7 sene boyunca. Kalbiyle Allahu Teala'ya imanı devam ediyor. Diliyle de Allahu Teala'yı zikretmeye devam ediyor. Hanımı diyor ki ey Eyüp Allah-u Teala dua et de Allah-u Teala sana şifa versin. Diyor ki hanım sen bana hizmet etmekten bıktın mı? Allah bana 70 sene sağlık verdi. 7 sene olmuş ki hastalık vermiş. Dur hele bir 70 sene de hastalık versin ki yüzüm olsun. Ondan sonra Allah-u Teala şifa dileyebilir. Hanım ısrar ediyor. Ondan sonra Allah-u Teala'ya Eyyub Aleyhisselam dua ediyor. وَاِذْنَا دَا اَيُّبُ Rabbi enni messemiye durru ve ente arhamun rahimin. Hani Eyyub nida etti. Ya Rab, bende çok sıkıntı var. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Bana şifa ver demiyor. Beni iyileştir demiyor. Diyor ki Ya Rabbi, sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Bende de sıkıntı var görüyorsun. Ben başka bir şey demiyorum. Sen beni yaratarsın. Neyin olduğunu biliyorsun. Kalbimi biliyorsun. Sıkıntının ne olduğunu biliyorsun çilemi biliyorsun ya Rabbi. Allah o tarafı buyuruyor ki git falan sudan yıkan sana şifa gelecektir. O sudan yıkanırken değerli kardeşlerim Buhar'da geçen bir hadise banyo yaparken çekirgeler şeklinde üstüne altın yağıyor Eyüp Aleyhisselam. Hemen alır altınları altınların ceplerine doldurmaya başlar. <Gülüyor> Allah o diyor ki ey Eyüp cibrilik mi yapıyorsun? Paraya karşı bir tamah mı? görüyorum senden. Hayır ya Rabbi lütfundan mahrum olmak istemiyorum. Dünya budur değerli kardeşler. Dünya budur. Hastalık geldi sabredicez. Ama çekilge şeklinde altın geldi tabii ki alacağız. Biz dünyayı böyle yorumluyoruz. Ben esnafım. Dükkanımı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in emrettiği şekilde erken bir şekilde bir zamanda açtım. Temizliğimi yaptım. Üzerime düşeni yaptım. O gün hiç iş yapamadım. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Yapacak hiçbir şey ben kolondan tutup zor zorla bir müşteriyi içeri sokamam Hayır illa ki sen geleceksin kardeşim. Ben sana bir şey satacağım. Ya almıyorum. Deli misin sen? Bir daha işler yapamazsın. Deli bir tane esnaf var kafayı yemiş bir dükkan açmış. Öyle derler. Ama esnaf adam aynı şekilde gereğini yaptıktan sonra bir adam içeri girse 300 milyonluk 500 milyonluk, 1 milyarlık alışveriş yapsa olmaz. En fazla 100 milyonluk alışveriş yapabilirsin. Şimdi ben dünyaya tamah etmeyen bir insanım. Sen yüzden fazla alışveriş yaparsan o zaman ben dünya tamah etmiş olurum. Böyle denir mi? <gülüyor> bir milyarlık alınca inşallah iki milyarlık alır. Allah da daha çok bol kazanç versin. Gelirse Allah'a lütfudur. Gelmese de hiç problem değil. Müslüman dünyaya böyle bakar. Ama Müslüman nasıl bakar değerli kardeşler? Eyvah! ...bugün az para kazandığım... ...taksitler geldi, taksitler gitti... ...çekler geldi, senetler gitti... Kaderi iman yok ya... ...iman eksik ya... ...hayatı yorumlamasını bilmiyor ya... ...hayatın sahibiyle alakası yok ya... ...hayatın sahibi olan Allah-u Teala ile arasında bir irtibat yok ya... ...feriyadı figan ediyor... ...zannediyor her şeyin sonu geldi... ...Mısır... ...Milli Eğitim Bakanlığı... ...1953'te değerli kardeşler... ...öğretmenler artık çok az para veriyor... ...hafta sonlarını mesai saymıyor yaz patilerini mesai saymıyor. Öyle ki öğretmenler zorlanıyorlar ve patates satmak, domates satmak, işportacılık yapmak zorunda kalıyorlar. Bu öğretmenlerden bir tanesi bir çiftçi halinden şikayet ediyor. Kardeş diyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Para kazanamıyorum. Biz ne yapacağız, ne edeceğiz? Mahvolduk. Perişan olduk. Kriz geldi. Milli Eğitim Bakanlığı para vermiyor. Bizi işten kovmak için bahane arıyor. Çiftçi diyor ki vah vah. ...desene Allah öldü... Cık, cık, cık. ...haşasın mahaşa. Demek ki kardeş sen aklın yerinde mi? Allah-u öldü mü? Kendine gel ya. Ne bu feryadı figan? Ne bu endişe, ne bu sitem? Aklını başına al ya. Allah-u Teala haydır, kayyumdur, Bir kendine gel. Bir Allah-u ile irtibat kur. Bir allah talep etmesini bir Lütfen. Sanki allah ölmüş bütün dünya bitmiş gibi haşasın maşa. Olur mu yani böyle? Düşünün şimdi o çiftçi... Bir bedevi köylü değil mi? Yani çağ dışı bir adam. Gericinin teki hani öyle bakılıyor. O adam hayatı nasıl yorumluyor? O öğretmen gelecek nesiller sizin eseriniz olacaktır. O öğretmen nasıl yorumluyor değerli kardeşler? Ne kadar kötü bir şey. Ben bir ara motosikletim vardı. Otoparka bırakıyordum. Otoparktaki adam bana bir şey anlattı. Dedi ki bunlar 10 yıl önce 15 yıl önce Cerrah Paşa'da bir kaza yapmış tam kavşakta çıkarken o ticari taksi kullanıyor. Bir tane lüks bir araçla kafa kafe vurmuşlar. Ama sadece maddi hasarlar. Çıkar çıkmaz diyor, adam üstüme yürüdü. Ağzı alınacak hakaretler yaptı. Sen nasıl bir adamsın, şöylesin, böylesin. Ben de dedim ki diyor. Cana gelen mala gelsin. Sen de kavga etmek istemiyordun, ben de yapmak istemedim. Geçmiş olsun, problem değil ki. Bunlar geçer. Bunu söylediğim zaman diyor adam durdu. Bari dedi ki sen ne büyük adamsın. Ben cumhuriyet savcısıyım. Olaya senin gibi bakamıyorum. Sen olaya ne kadar güzel bakıyorsun. Ben senin gibi bakamıyorum. Ben feryat-ı diyorum sanki her şey bitmiş gibi. Yo, sen de kaza etmek istemedim, Ben de istemiyordum. Doğru. E kaza yaptım ne yapalım yani? Bitti mi dünyaya? Kaza oldu bit, Olabilir. Olabilir. Dolayısıyla Müslüman hayatı yorumlaması başkadır. Gavurun hayatı yorumlaması başkadır. Bu açıdan biz üstünüz değerli kardeşlerim. Ve sadece biz üstünüz. Hayatı bu şekilde başka hiç kimse yorumlayamaz. Hayat hiç kimse bu şekilde yorumlayamaz. Dört, vicdan, şuur ve ahlak yönünden üstündür. Müslüman, vicdan, şuur ve ahlak yönünden üstündür. Hatırlayın değerli kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Maiz el Maliki zina yapıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelip zina yaptığını itiraf ediyor. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü beni temizle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını çeviriyor. Hemen öbür tarafa geliyor diyor ki ey Allah Resulü beni temizle. Tekrar başını çeviriyor Allah Resulü. O tarafa geliyor diyor ki beni temizle. Arkasına dönüyor Allah Resulü. Tekrar dördüncü defa gidiyor diyor ki ey Allah Resulü beni temizle. Dört kere ısrarla beni temizle diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sen ne demek istiyorsun? Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben zina yaptım beni temizle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sen zinanın ne olduğunu bilmiyorsun. Hayır diyor ben zinanın olduğunu biliyorum. Nedir diyor zina etmek? Belki sen kadını öpmüşsün, belki kadına sarılmışsın. Af buyurun. Belki kadın kucaklamışsın diyor. Ama zina yapmamışsın diyor. diyor. Hayır ey muhabbet ben zinanın olduğunu biliyorum diyor. Tarif ediyoruz diyor olduğunu. Ey Allah'ın Resulü ben o kadınla bu şekilde beraber oldum diyor. Bütün sahabelerin içinde. Hz. Bükür ayağa kalkıyor. Maizel malikinin yakasından tutuyor. Aklın yerinde mi senin diyor. Şu yaptığın itiraftan dolayı seni taşlayarak öldürecekler biliyor musun? Diyor. Biliyorum diyor. Farkındayım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki gidin bu adamın kavmine sormakayım. Bu adamın aklı yerinde mi diyeyim. Gidip soruyorlar. Kavmi diyor ki bizim en akıllımız odur. En akıllımız odur diyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çukur kazdırıyor. Maizel maliki içine koyuyor. Ve taşlanarak rejim ediliyor. O mübarek sahabinin mübarek başından mübarek bir kan bir sahabinin yüzüne sıçrıyor. Sahabedir ki püüü pislik. İğrenç kanını bana bulaştırdın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yavaş yavaş ol. O öyle bir tevbe etti ki onun tevbesini bütün Medine'lere dağıtsan hepsine yeter. Sen onun hakkında nasıl konuşuyorsun? Aradan birkaç gün geçiyor. Sahabiler yolda yürürken iki tane sahabi kendi arasında diyor ki gördün mü maizi? Uçkuruna sahip olamadı. geverdi gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şey demiyor. Biraz daha devam ediyorlar. Bir eşek leşi görüyor Peygamber Efendimiz. Nallarını dikmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki tane sahabiye diyor ki <gülüyor> gelin bakalım buraya. Geliyorlar. Şu eşi yiyin diyor. Diyorlar ey Allah'ın o leş. Onu kim yer ki? Biraz önce maizin yemediniz mi diyor. Vallahi onun eti bu eşek etine daha iyi diyor ben Maiz'i cennet nehirlerine yüzerken gördüm. Nasıl konuşuyorsunuz diyor. Şimdi değerli kardeşler, Maiz zina yapmış, rejmetlerek hayata veda edip gitmiş bir sahabi. Ben burada Maiz'in hangi tarafını size anlatıyorum? Vicdanı, şuuru, tevbesi imanının üstünlüğü, yüceliği, ahlakı ve kıyamet gününe kadar Maiz bin Malik radıyallahu anh abile anlatılacaktır yani. İnsanlar övüne övüne koltuklarının altı kabara kabara göğüsleri böyle kalka kalka anlatacaklar. Şeref duyacaklar. Şimdi vicdan ve şuur açısından Maiz el Maliki mi üstün? Yoksa İstanbul'da Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde hız yarışı yapan gençler hız yarışı yapan gençler X5'lerle 4x4 ciltlerle bir tane taksi şoförünün ölümüne sebep oluyorlar gazeteciler diyorlar ki, efendim taksi şoförü öldü. <gülüyor> Ölsün diyor. Ama efendim, bir insan, bir vatandaş, amma da abarttınız diyor ya. Bir tane taksi şoförü ya. Ne var bunda abartacak diyor. O adam zengin, sosyete, medeni, maizler maliki de gerici yapasın. Böyle bir düşünce var mı arkadaşlar? Allah rızası için. Milli maçlarda zafer kutlanacak diye, milli takımın zaferi kutlanacak diye her gün her maçta, daha doğru bir ifadeyle her maçta 3-4 tane bebek kurban gidiyor öyle değil mi? 12 yaşındaki bir çocuk gitti, işte şu gitti, bu gitti. Her zaman. Ne bu? Değerli kardeşler Yalova'da 12 yıllık bir polis memuruyla yüksek inşaat mühendisi bir adam bunlar 3 sene önce arabayı park etme problemi yaşıyorlar. O diyor ki ben park edeceğim, öbürü diyor ki ben park edeceğim. Anlaşamıyorlar. 12 yıllık polis memuru beyefendi hazretleri beylik tabancasını çıkartıyor. Yüksek inşaat mühendisinin kafasına sıkıyor. Orada öldürüyor. Kimin şimdi vicdanı daha yüksek, şuuru daha yüce? Kimin daha üstünlüğü var? Arkadaşlar Allah esası için. Kim daha medeni, kim yobaz, kim gerici, kim ilerici, kim çağdaş arkadaşlar. Biz şimdi köylüleri eleştiriyoruz. Adam bir su kanalı için vurdu komşusunu öldürdü. Bir su hakkı için öldürdü. Azıcık bir toprak parçası için. Öyle doğru ama o bir azıcık toprak parçası veya su köydeki adam için hayattır. Su gelmese bir gün adam ürünlerini sulayamazsa helak olup gider o sene yani. Onun için hayat demektir. Toprak da aynı şeydir. Onları eleştirmeye gelince eleştiriyoruz. Ama o inşaat mühendisinin veya hutta polis memurunun arabayı park etmemesi sizce bir hayat memat meselesi mi? Ölecek mi en oraya park etmesi? Gitsin başka yere park etsin. Kim daha şimdi köylü, kim daha gundi? kim daha kro? kim daha bedevi arkadaşlar? O inşaat mühendisi yok mu? İşte o daha bedevi. O memur yok mu? 12 yıllık polis memuru. O daha yok o daha genç. Onun kapandığı adam affedersiniz beyoğlu'nda ile yukarıya çıkıyor. Ana girmek isterken ana caddeteki bir araba izin vermiyor. Peşinden takip ediyor un kapanına kadar niye bana yer, yol vermedin diye un kapanında yolunu kesip kafasına sıkıyor. Hayat Mehmet meselesi. gideceğin yere iki dakika daha geç git ne olacak yani. Değerli kardeşler. Dolayısıyla mümin vicdan ve şuur açısından üstündür. 5 şeriat ve nizam açısından da üstündür. Müminin üstün olduğu yönlerden bir tanesi nedir? Şeriat ve nizam açısından da mümin üstündür. Üstünlük mü'mindedir. Allah-u Teala hamdolsun. Çünkü bizim şeriatımız Allah-u Teala göndermiştir. İlahi bir şeriattır. Beşeri sistemlerle, beşeri ideolojilerle asla karıştırılamaz. O zaman biz kaç açıdan üstünüz değerli arkadaşlar? Beş açı, açıdan. Dayanak ve kaynak açısından üstünüz. Varlığın hakikatini idrak etme açısından üstünüz. Eşyayı anlama ve yorumlama açısından üstünüz. Vicdan, şuur ve ahlat açısından üstünüz. Şeriat ve nizam açısından üstünüz. Biz bu kadar üstünüz. Bizim karşımızda da bir takım cüceler var. Kısa boylu, kel, fodul, ebleh, ahmaklar var. Bizim de boy ölçümeye kalkışırlar. Bir tane sistem üretmişler adı ne? Hümanizm, insancılık. Değil mi ki karşıdaki adamın da kalbi var. O da bir dünya taşıyor. Onun da görüşünün değeri var. Herkesin görüşüne saygı duyalım. Biz Allah-u Teala'ya saygı duymayan hiçbir insana saygı duyamayız yani arkadaşlar. Ben senin görüşüne saygı duyuyorum o zaman sen de benim görüşüme saygı duy <gülüyor> Yok ben senin görüşüne saygı duymuyorum. Ben senin görüşüne saygı duysaydım senin görüşünde olurdu. Ben senin görüşüne itibar etseydim senin görüşünü benimser, savunur, dava edinirdim. Ben senin görüşüne saygı duymuyorum. Hatta görüşünün yanlış olduğunu söylüyorum ve senin de o iğrenç görüşünden vazgeçmeye davet ediyorum. Lütfen o görüşünü bırakınken. Demokrasi ve humanizm böyle fitneleri barındırmaktadır değerli kardeşler. Wallāhilā aẓzatūl rasūlihi walimūminīne, falaqin al-munafiqīne la diyen bir din, izzeti Allah'a Peygamberine ve müminlere veren bir din. Bu dini tahrif etmek isteyen, asıl gayesinden saptırmak isteyen insanların önümüze attığı iki tane yem, demokrasi ve humanizm. Neden bu yemleri önümüze atıyorlar? Bizim o izzet duygumuz, üstünlük duygumuz gitsin de kendimizi insanlarla bir tutalım ben kadınların açık olması gerektiğine inanıyorum. Benim kanaatim öyle. E evet efendim ben de size saygı duyuyorum ama ben de şöyle düşünüyorum. Bu nedir ya? Bu ne rezalettir yani? Öyle düşünme hakkın yok ki senin. Öyle düşünmeye hakkın olamaz sen Müslümansın. Sen ancak Allah'ın ve Peygamberinin emirleri doğrultusunda istedikleri gibi düşünebilirsin. Kafana göre düşünemezsin sen. Sen Müslümansın. Çıkıyorlar televizyon programlarında ismi Müslüman alim olan insanlar Gavurlarla tartışıyorlar. Gavurlar diyorlar ki efendim bizce İslam'daki cariyelik sistemi ahlaksızlıktır. Ne demek sen savaşıyorsun ondan sonra karşıdaki adamın karısını kızını cariye olarak alıyorsun? Evet efendim aslında biz de öyle düşünmüyoruz şöyle düşünüyoruz fakat şu ne oluyor arkadaşlar? O adam diyemiyor mu? Hayır. Ahlaksızlık senin karakterinde var. Sen komple ahlaksızlıksın. Sen uzayda boş boşuna yer tüketen, oksijen tüketen bir karartısın. İnsanlığa yapılacak en büyük iyilik senin gibi bir gavuru öldürmektir. Sen ne biliyorsun cariyeliği? Bütün meseleyi bitirdin geriye cariyelik mi kaldı? Allah'ın şeriatını hakim kıldığında veya bunu konuştuğunda tek mesele cariyelik mi kaldı? Gelmişsin konuşuyorsun cariyelik hakkında... ...İslam'ın tertemiz ahkam-ı şebiyesi hakkında ağzı alınmayacak edepsizce sözler sarf ediyorsun. Ben de sana diyeceğim ki madem ki demokrat, demokratik bir ülkede yaşıyoruz... ...ben de size saygı diyorum. Vallahi hiç saygı duymuyorum. Ve senin görüşlerinle beraber bir çöplükten ibaret olduğuna ben kanaat ediyorum. Bu cariyelik meselesini konuşan adam değerli kardeşler zamanında... ...bütün başörtüler fahişedir diyen bir adamdı. Fahişe de demiyor. O diyor gerisini tahmin edin değerli kardeşler. Açık açık gazetesinde köşe yazısında adam bunu söylüyor... Alim kılıklı bir adam da çıkıyor. Bütün başörtülü kadınlara fahiş edilen adama diyor ki ya efendim aslında carilik şöyle gelmiş, böyle gitmiş, yan yatmış. Nedir bu zilletten başka? Ona mı izah ediyorsun sen bunu? Sen ona bir kere izah et ki kardeş ağzını topla. Haddini bil. Ben senin beni davet ettiğin yere gelmem. Senin sadece Ömer Muhtar'ın bir sözü var ya diyorlar ki General Grasyani sizinle görüşmek istiyor. Diyor ki ben onu görmek istemiyorum. Görmek istediğim tek şey Genel Grasemdin sonudur. Bunu desene. Desene ben Fatih Haltaylı ile görüşmek istemiyorum. Fatih Haltaylı'nın sadece sonunu görmek istiyorum desene. Bunu diyemiyorsun. Ne diyorsun? Aslında Fatih Bey öyle dememek lazım. Çünkü şöyle gelmiş böyle gitmiş. Allah bize sahip olmayı bize nasip etsin. Amin. Değerli kardeşler geldik son konuya. İşte yol budur. Affınıza sığınıyorum. Hakkınıza helal edin. Konu belki uzadı. Ama uzamak zorunda, uzamak mecburiyetinde. Çünkü normal bir kitap işlemiyoruz, yoldaki işaretleri işliyoruz. Belki Allah'tan ömür verir, belki vermez. Bir daha görüşürüz, görüşmeyiz. Fırsat olur, şartlar oluşur, oluşmaz. O açıdan muhakkak bu işlemesi gereken bir şeydir. Biraz kendimizi zorlayacağız. Hatırlayın arkadaşlar Abdulaziz rantisi, Şeyh Ahmed Yasin şehit edildikten sonra eline silahını aldı. Dünya basınının önüne geçti ve dedi ki şu iyice anlaşılmıştır ki artık İsrail ve yardımcılarının anladığı tek dil vardır. O da silah <gülüyor> Ha ve al tariq, hadehu al tariq, hadehu al tariq dedi. Yol budur, yol budur, yol budur. Ya kafasına sıkacaksın, öldüreceksin, ya da başka yolu yoktur dedi Abdullah İsrâni. O görüntüleri hatırlayacaksınız. Sanki. Abdülaziz Errantisi onu buradan almış. Aynı ifade. Ve Yol budur. Değerli kardeşler. Ashab-ı hatırlayın. Rabbilerine iman ettiklerinden dolayı aziz ve hamid olan Allah'a iman ettiklerinden dolayı krallar, padişahlar o Müslümanlar için hendekler kazdırdılar. Odunlarla doldurdular. Kendileri de tahtlarına kurulup Müslümanların cayır cayır yanmasını seyrettiler. Müslümanlara dediler ki ya dininizden dönersiniz yahut o ateşin içine atlarsınız. Müslümanlar da teker teker atladılar. Nihayet bir kadın kucağında bir bebekle geldi. Atlamak istedi ama tereddüt etti evladından dolayı. Allah-u Teala evladına lisan verdi, dil verdi. Evladı dile geldi ve dedi ki anneciğim sakın tereddüt etme ve atla. Çünkü sen hak üzeresin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle beşikte konuşan üç kişiden birisi işte bu çocuktur. ...ve annesi tereddüt etmedi... ...ateşe atladı. Tarih değerli kardeşler... ...bu sahneyi... ...bu film sahnesini böylece kapatıyor. Müslümanlar ateşe atladılar... ...cayır cayır yandılar... ...piştiler... ...sahne kapandı. Sonra muzaffer oldular mı? Bir bilgimiz yok. Ateşten yanmadılar mı? Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın yanmadığı gibi bilgimiz yok. O krallar, sultanlar, padişahlar helak oldu mu? Üzerlerine gökten azap indi mi? Yerin dibine batırıldılar mı? bir bilgimiz yok. Allah-u Alem öyle bir şey olmadı. Onlar normal hayatlarını sürdürdüler. Normal bir insan gibi ölüp gittiler. Ve Müslümanlar da cayır cayır yandılar. Değerli Kardeşler Seyyid Kutub diyor ki bu olaydan Müslümanlar için zahiren yenilgi gibi gözüken hedimet gibi gözüken bu olaydan, gavurlar içinde zafer gibi gözüken bu olaydan bir yedi tane ders çıkartıyoruz. Yedi tane ders çıkartıyoruz. Bir, herkes nihayetinde ölecektir. Ama böyle muazzam bir zaferi herkes kazanamaz. Herkes nihayet ölecektir. Ama böyle muazzam bir zaferi herkes kazanamaz. O insanlar dinlerinden dönselerdi de, kralların istediğini yerine getirselerdi, ne kadar daha yaşarlardı? Mibala yapalım, bin sene daha yaşarlardı. Sonra ölüp giderlerdi. Ve bugün biz Kur'an-ı Kerim'de, ve sema-i zati buruc ve yevmü mev'ud ve şahid ve meşhud kutli ashabü'l-khudud en hali zati vuqud sure'sini okuyarak onlara hatırlayarak şeref bulmazdık. Allah-u Teala onların şanını şerefini Kur'an-ı Kerim'e kaydetmezdi. Ki biz onu okudukça sevap kazanıyoruz. Onları andıkça ruhumuz yeniden bir dirilik, bir canlılık kazanıyor. Ölecekler ama böyle bir zafer kazandılar değerli kardeşler. Seyyid Kutu kaç yılında şehit edildi? 1966. Eğer dinini davasını satsaydı, sizce şimdi yaşıyor olur muydu? Büyük ihtimalle vefat etmişti şimdiye kadar. 1906'da doğduğuna göre, 103 yaşında olması gerekiyordu ki şu anda vefat etmişti. Ben size burada Seyyid Kutu'yu anlatıyor olmalısın değerli kardeşler. Ve Seyyid Kutu bizim için bu kadar büyük anlam ifade etmezdi. Ama Seyyid Kutu, Değerli kardeşler, zindanı, ölümü, şehadeti, akidesini temiz ve rahat bir hayata tercih etti. Ve şehit oldu. O yüzden Allah-u Teala onun kanına bereket verdi. Değerli kardeşler, gerçekten bazı insanlar benim mübalağa yaptığımı düşünebilir ama ben Allah-u Teala'nın Seyyid Kutbu özel bir muhabbetle sevdiğine inanıyorum. Çok özel bir muhabbetle Allah-u Teala'nın Seyyid Kutbu sevdiğine inanıyorum. Büyütüyor Allah-u Teala. Ben şimdi burada Seyyid bahsettikçe bu bizim imanımızı artırıyor. Burada Seyyid Kutub bize bunları söyledikçe bizim imanımız artıyor. Bizim imanımız arttıkça Seyyid Kutub'un amel defterine sevap yazılıyor. İnsanlar fiziler okudukça insanlar yoldaki işaretleri okudukça, imanlar arttıkça Allah'a Seyyid Kutub'a sevap veriyor. Şimdi düşünün ki biz Enver Sedat'ı andıkça, Cemal Abdülnasır'ı andıkça onlara lanet okuyoruz. Seyyid Kutub'u Zeynep Gazali'yi andıkça onlara rahmet okuyoruz. Bu Allah'ın onları sevdiğini bir delilidir değil midir? Açık bir delilidir. Allah da onları seviyor ki Allah da hala onların ismini sürekli tekrar ettiriyor. Herkes ölecek. Türkiye'de 1997 28 Şubat kararlarının altına imza atan adam hem kendi camiasında hem bütün müslümanların gözünde bir anda sıfıra indi ve şimdi ölümle pencereleşiyor ve yakında ölüp gidecek. Ama o adam onu yapmasaydı da İslam'ı tercih etseydi, tertemiz akideyi tercih etseydi değerli kardeşler, Müslümanların gözünde büyürdü, büyürdü, büyürdü ve belki idam etse derdi. Müslümanların gözüne kahraman bir şehit olurdu. Ama gerçekten böyle muazzam bir zaferi kazanmak her baba yiğidin harcı değil. Aldığımız birinci ders bu. İki, savaş henüz bitmiş değildir ki. Bu savaşın sadece yüzüne yansıyan bir yönüdür. Sizlere yer yüzünde Müslümanların cay, cay, cay yandığını görüyorsunuz, zalimlerine başarıya elmiş gibi olduklarını görüyorsunuz, zannediyorsunuz ki savaş bitmiş. La <gülüyor> tḥsabān Sakın Allahı zalimlerin yaptığı zulümden habersiz san. Allah onları Gözlerin fal taşı gibi açılacağı kıyamet gününe saklıyor Kapit mi sanıyorsunuz Allahu Teala? Allahu Teala Gazze'de 25 gün içerisinde 1500 tane bebeğin öldüğünü bilmiyorum. Onlar Allah'ın kulu değil mi? Allahu Teala onları yaratmamış. Allah Teala biliyor. Allah imhal eder, ihmal etmez derdi kardeşler. Türkçe Atatürk'tür. İmhal eder. İhmal etmez. Yani mühlet verir. Zaman tanır. Sen o zaman tanımasından mühlet vermesen zannedersin ki Allah ihmal etti. Kullarını görmüyor. Haberi yok. Allah-u Teala <gülüyor> İşte evet senin Rabbin bir takım insanları helak etmek istediğinde o böyle yakalar. O yakaladığında yakalaması çok şiddetlidir. Resulullah buyurur ki inna Allah yumhilu zalime hatta iza akhadahu lam yeflitu Allah zalime müddet verir verir verir ama bir yakaladını asla bırakmaz. Şimdi gitsinler de devanın elinden kurtarsınlar bakalım. 70 bin sene feryadı figa edecek cehennemde. Ya Yâ malikul yakhdi aleyna rabbuk ya Yâ malikul yakhdi aleyna rabbuk ey malik artık Rabbin hakkımıza hükmünü versin. Canımızı alsın. Dayanamıyoruz. Yetmiş bin sene feryadı fikir edecekler. Yetmiş bin sene sonra malik dönecek. Yetmiş bin sene sonra diyecek ki susun. Köpeklere söylenen bir hitap. Ayet-i Kerim'de Susun. Siz burada kalıcısınız. Hiç konuşmayın. Değerli kardeşler. O ateşte cayır cayır yananlar da o Müslümanlar da tahtlarına kurulacaklar böyle. Malik ile aralarına geçen konuşmayı seyredecekler, kahkahalarla gülecekler. Allah Resulü buyuruyor ki cehennemle cennet arasında şeffaf bir engel koyar Allahu Teala ve tahtları kurar Müslümanlara Müslümanlar tahtlarda otururlar. Dünyada zulüm ve işkence gören Müslümanlar Allah Teala cehenneklerde der ki hadi serbestiniz gidin. Onlar da azaptan kurtulmanın sevinciyle çığlık çığlığa koşarak. ...sevinç çığlıkları atarak... ...cennete doğru koşacaklar. O şeffaf perdeye engelle takıldıkça... ...pat vurup geri düşecekler. Pat vurup geri düşecekler. Onlara öyle düştükçe Müslümanlar kahkahalarla onlara gülecekler. Ve Allah da buyuracak ki... ...gördünüz mü karşılığınızı? Siz benim kullarımla alay ediyordunuz. Aldınız mı cezanızı? Siz ebediyen kalacaksınız. Kurtuluş yok değerli kardeşler. Demek savaş bitmemiş. Ya savaşın bir yönünde... ...onlar zaten olmuş gibi gözüküyorlar... Üç. Biraz önce de ifade etmiştik. Müslümanların görevi sadece akide hayata tercih etmektir. Allah'ı şeytana tercih etmektir. İslam'ı beşeri ideolojilere tercih etmektir. Kur'an'ı sair anayasalara tercih etmektir. Müslüman düşen budur. Müslüman bunu yaptıktan sonra Allah-u Teala dilerse Müslüman'a Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme verdiği gibi zafer verir. Musa aleyhisselam'ı denizden karşıya geçirdiği gibi geçirir. İbrahim aleyhisselam ateşte yakmadığı gibi dilerse yakmaz. Dilerse de zekeri aleyhisselam gibi Yahya aleyhisselam gibi testleriyle ikiye böler. Yani Allah Teala zekeri aleyhisselamı sevmiyor, öyle mi? Yahya aleyhisselamı sevmiyor. O zekeri aleyhisselam ki diyor ki ya Rabbi Medyen sültesinin başına hatırlayın. قال ربي وهن العظم مني واشتعل شيبا ولم شقيا يا kemiklerim artık çürüdü saçlarım ağardı yaşım ilerledi ama ben sana dua etmekten asla geri durmayacağım ya Rabbi. bana faiz olacak bir evlat nasip et bu duasını u Teala anından cevap veriyor Zekeriya aleyhisselam Yahya'yı müjdeliyor aleyhi's salatu vesselam Yahya'yı müjdeliyor. Bu Zekeriya aleyhisselamın Allah katına kıymeti yok, değeri yok ki Allah'a ceza olsun diye onu belinden tefril ikiye böldürüyor. Öyle mi? Haşa sümme haşa. Allah'a Zekeriya aleyhisselamın öyle bir sonuç takdir ediyor. Ama Zekeriya Aleyhisselam görevini yapıyor mu? Kulluğunu yapıyor mu? Akideyi hayata tercih ediyor mu? Şeriatı cahilliğe tercih ediyor mu? Allah'ı şeytana tercih ediyor mu? Şüphesiz ki ediyor. Hepimiz şahidiz ki Yarabbi tercih ediyor. Mesele bitmiştir. Müslümana düşen budur. Allah-u Teala dilerse, Müslümana zafer verir, dilerse vermez. O Allah-u Teala'nın bileceği iştir. Biz işçiyiz ya değerli kardeşler, bize düşeni yapmak zorundayız. Hatta Müslümanlara Allah-u Teala bazen dinlerini galip gelmiş, hakim gelmiş şekilde görmek bile Allah-u Teala Müslümanlara vermeyebilir. Yani bizim istediğimiz zafer ya Rabbi, düşmanlarımızı yenmek değil. Dinimizin hakim olduğunu görelim, sana şehit olalım. Yok bense bunu da vermeyebilirim. ...size ne? Siz ilgilendirmez ki. İslam binası... ...bir apartman düşünün değerli kardeşler. Tuvalet taşı da var. Tuğlaların arasında harç da var. Çatıda kiremit olmak da var. Çatıda güzel bir balkonda... ...gül olmak da var. Ama hepsi... ...İslam binasının bir parçasıdır. Allah-u Teala bizi İslam binasının... ...bir yerine... ...soksun inşallah. Yerleştirsin. Tuvalet taşı mı olur... Harç mı olur, tuğla mı olur, temelin altında kimsenin görmediği bir parça toprak mı olur? Yoksa en kata bir gül mü olur? Bizi hiç ilgilendirmez. Ama ya Rabbi, bizi o daireye ilhak eder. Dört, onlar Allah'ın işçileridirler. Bu sanki üçün devamı gibi. <gülüyor> allah Teala nerede ve ne zaman çalışmaları istiyorlarsa, onlar da çalışacaklardır. Geçiyoruz. Beş. Allah-u Teala bu ve benzeri kıssaları anlatmakla Müslümanların kalbine sükunet veriyor. Müslümanların kalbine huzur veriyor. Habab bin Eret radiyallahu an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkıyor. Resulullah aleyhisselatü ve sellem, bürdesini yastık edinmiş. Kabe'nin gölgesine uzanmışken Habab bin Eret gidiyor diyor ki Ya Resulallah Ela testansiru lene Ela tedu Ey Allah'ın Resulü Allah'tan bizim için zafer talep etmeyecek misin? Allah'a bizim için dua etmeyecek misin? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüzü kıpkırmızı oluyor. Kızıyor. Diyor ki, sizden önceki ümmetlerde bazı insanlar alınırdı, demir testleriyle başları ikiye bölünürdi. Etleri kemiklerinden ayrılırdı. Ama onlar asla Allah'ın dilinden dönmezlerdi. Allah'a yemin ederim, Allah bu davayı öyle tamamlayacak ki, bir kervan sanaadan yola çıkacak Hadramut'a kadar güven içerisine gidecektir Allah'tan başka ve sürüsüne saldıracak kurttan başka hiç kimseden de korkmayacaktır ama siz acele ediyorsunuz değerli kardeşler biraz iç yüzüne bakalım olayın bunu Resulullah ve sellemden talep eden ki Habab bin Eret Resulullah ona buyuruyor ki acele ediyorsunuz acele ediyorsunuz dediği sahabeyi efendisi alıyor ateşin içerisine gömüyor ayağıyla göğsüne basıyor sırtından çıkan su alttaki ateşi söndürüyor. Resulullah o sahabiye diyor ki acele ediyorsun. Hiç işkence görmemiş bir sahabi değil yani. Buna rağmen diyor ki acele ediyorsun. Seyyid Kutup Tevbe suresini anlatırken değerli kardeşler fizilerde diyor ki Allahu Teala eğer Müslümanları 13 sene Mekke'de ateşle acıyla, işkenceyle Sıkıntıyla, açlıkla, korkuyla eğitmeseydi, terbiye etmeseydi, Medine'ye gelir gelmez Müslüman toplum çözülürdü. Medine'de içte Yahudiler ve Hristiyanlar az da olsa ve münafıklar, Müslümanların kendi içerisine zayıf imanlı olan insanlar, dışarıda da müşrikler, putperestler ve müşriklerin bir an önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürüp bu işi kapatmasını bekleyen bütün bir dünya var. Müslümanların sayısı, ilk Medine'ye taşındıklarında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem resmi sayım yapıyor. Kadın, çoluk, çocuk, 2000 bin kişi. Bedire kaç kişi katılıyor? 314 kişi. Bütün dünyanın karşısında 314 heyyit var değerli kardeşler. Ama Allahu Teala bu ve benzeri kıssaları anlatarak onlar öyle bir pişiriyor ki, öyle bir eğitiyor ki, öyle bir yetiştiriyor ki değerli kardeşler. Onlar Medine'ye geliyorlar. 13 sene ateşte pişmiş, 13 sene çileyle yoğrulmuş, 13 sene kah ölmüş, kah dirilmiş Müslümanlar Medine'ye geliyorlar. Medine'de bakıyorlar ki münafıklar. Te! Diyorlar siz kimsiniz? Fitne çıkartmaya çalışıyorlar. Biz ne fitneler görmüşüz diyorlar. 13 senedir ateşte pişiyoruz. Ablabibi bibi gelmiş fitne çıkartmaya çalışıyor. Aman aman Yahudiler geliyor, korkmuyorlar ki. Mişri'den geldiler kopar. "الذين اذا قال Onlar öyle müminlerdir ki insanlar dikkatli olun herkes için ordu hazırlar. Ha geldiler ha gelecekler diye kendemi tehdit ettiğinde onların imanı daha da artar. Derler ki Allah bize yeter. O ne güzel bir yardımcıdır. Değerli kardeşler bunu söyleyebilmeleri için Allah-u Teala bu kıssalarla, bu örneklerle, bu ayetlerle Müslümanlar terbiye ediyor, pişiriyor, pişiriyor, pişiriyor. Medine'ye geldiğinde artık fitne Müslümanlara etki etmiyor. 6- Müslümanlar zaferin kesin neticesini dünyada alamazlar. Müslümanlar zaferin kesin neticesini dünyada alamazlar. İslami yetiplerde değerli arkadaşlar, Hasan el-Benna'dan bahsederken Seyyid Kutu diyor ki Hasan el-Benna'yı şihit eden adam, general, her ne kadar devlet tarafından böyle bir operasyon yapma emri almamışsa da, devletin zaten böyle bir planı olduğundan dolayı, buna dayanarak yaptığından dolayı zannediyorum ki o general serbest bırakacaklar diyor. Seyyid İslamiyet İslamiyetliklerden. Galiba serbest bırakacaklar diyor. Bırakmasınlar diyor. Ne fark eder? O adamı öldürsünler diyor Seyyid ...o general gibi on tane generali daha öldürsünler. O on tane general gibi... ...yeryüzü dolusunca generali öldürsünler. Vallahi... ...Şirif Hasan el-Bennan'ın ayağının altındaki... ...bir toz bile etmez o generaller. Serbest bıraksınlar veya bırakmasınlar. Ben böyle bir şey dert edinmiyorum diyor. Dünya kadar o generalleri öldürseler... ...Hasan el-Bennan'ın ayağının altındaki toz etmez onlar diyor. İşte... ...beşerin adaleti yeryüzü adaleti bu kadar adil olabilir diyor. Daha fazla adil olamaz. İntikam alamıyor ya. Böyle bir şey var mı? Hasan el benna gibi bir insanın intikamını alamıyor adalet. Dünya bundan acizdir değerli kardeşler. Hasan el-Bemna'yı şehit eden adamın ceza göreceği tek yer cehennem ateşidir. Orada ancak o cezasını görebilir. Değerli kardeşler. Ne kadar önemli bir nokta. Seyyid Kutu bunu söylüyor bizim zaferin kesin neticesini dünyada almamız mümkün mü? O kadar mazlum, o kadar zavallı insanlar, biçare insanlar zulme maruz kalıyorlar. Sonra da adamlar da keyif çata çata ölüp gidiyorlar. Nerede adalet? Nerede bunun karşılığı? Belli ki başka bir dünya var. Bediüzzaman ne diyor? Cennet ucuz değil. Cehennem dahi lüzumsuz değil. Allah'a da cehennemi boşuna yaratılmış. Birileri yanacak. ...birileri cehennemde odun olacak... ...değerli kardeşler. Ashab-ı Uhdud muhakkak ki... ...lanete uğramıştır. Ashab-ı Uhdud yani o Müslümanları... ...yakan insanlar. 7. Nerede olursa olsun... ...Müslümanlara açılan... ...savaşın tek sebebi... ...Müslümanların inancıdır. Yeryüzünün hangi bölgesinde olursa olsun... ...kim tarafından açılırsa açılsın... ...hangi şartlar söz konusu olursa olsun... ...Müslümanlara açılan bütün savaşların... ...tek sebebi vardır... O da Müslümanların inancıdır. Biz Irak'a giriyoruz çünkü demokrasi götürmek istiyoruz. Biz Irak'a giriyoruz çünkü kitle, kitle imha silahları varmış. Biz Afganistan'a giriyoruz çünkü orada terbiye etmemiz gereken bir takım terbiyesizler var. Demokrasiye aykırı davrananlar var. Onlara özgürlük götüreceğiz, demokrasi götüreceğiz. Biz onun için gidiyoruz. Yalan söylüyorlar. Allah'ın Teala bu buyuruyor ki Buruş suresinde وَمَا minhum illa اِلَّا اَيْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يدِ Onların Müslümanları ateşte cayır cayır yapmalarının tek sebebi o Müslümanların aziz ve hamid olan Allah'a iman etmeleriydi. Başka da bir şey değildi. Irak'a girmelerinin sebebi Müslümanlardı ve inançlarıydı. Afganistan'a girmelerinin sebebi buydu. Gazze'ye 25 gün boyunca saldırıp 1500 tane insana şehit etmelerinin sebebi Hamas'ın tabiri caizse İsrail'e attığı, fırlattığı ve menzilini bulmayan birkaç tane adi füze değildi. Onlar Hamas'ı, Hamas'ın şahsında İslam'ı ve Filistin'i, Kudüs'ü yok etmek istiyorlardı. Aziz ve Hamid olan Allah'a, İsmail Hemiye, Halid Meşal ve onun gibi Müslümanlar iman ettikleri için İsrail onlara savaş açıyordu. Yoksa füze fırlatmışlar, bunlar bahane değerli kardeşler. Bunlar bahane. Allahu Teala bunlar idrak etmeyi bize nasip eylesin. Eğer biz sevilmiyorsak, bizden nefret ediliyorsa kafirler tarafından bunun tek sebebi inancımızdır. Bütün dünya biliyor ki dünyada en zararsız, en iyi insanlar Müslümanlardır. En temiz, en ahlaklı, en şerefli ...asla hırsızlık yapmayan, asla kimsenin malına, namusuna göz uzatmayan... ...şerefli insanlar Müslümanlardır. Buna rağmen dünyada en nefret edilen insanlar gene biz. Neden? İyiti kadınımızdan dolayı. Çünkü bizim inancımız var olduğu sürece hırsızlar yaşayamaz. Bizim inancımız var olduğu sürece kulları kendine kul eden bir takım zorba yönetimler yaşayamaz. Böyle bir şansı olmaz. Bunu bildikleri için değerli kardeşler bizi istemiyorlar. Seyyid Kutup diyor ki kadınlardan bahsederken şeriattan bahsederken ben bu açıklamaları akıllı insanlara yapıyorum. Sağda sola abale abale dolaşan fahişe kadınlar ve zevzek erkeklere gelince onlar benim muhatabım değil diyor. Onların İslam şeriatının gelmesini istememeleri kadar doğal bir şey olamaz diyor. Şimdi Türkiye'de mankenleri düşünün değerli kardeşler. Sanatçıları düşünün. Türkiye'yi hortumlayıp altın üstüne getirenleri düşünün. Türkiye'yi beş paraya Dışarıya satan ergenekon ve benzerlerini düşünün. Şeriatın gelmesini isterler mi? İstemezler. Çünkü şeriat gelince ilk önce onlara ceza verecek de bunu biliyorlar. Ama şerefli, haysiyetli bir insan, namuslu, iffetli bir insan şeriatın gelmesini tabii ki ister. Şeriatın gelmesini sadece haysiyet yoksunu, din düşmanı, hırsız, mütecaviz, gasıp insanlar istemez değerli kardeşler. Allah da bunu anlamayı bize nasip eylesin Allah. inşallah. Dolayısıyla Buruş suresinden... Ashab-ı Uhud'dan anladığımız yedi tane ders var. Bir, herkes nihayetinde ölecektir ama böyle bir zaferi herkes kazanamaz. İki, Müslümanlara düşen akideyi hayata tercih etmektir. Üç, henüz savaş bitmiş değildir. Bu sadece savaşın dünyadaki bir görüntüsüdür. Dört, Müslümanlar savaşın gerçek neticesini dünyada alamazlar. Beş, allah Teala bu ve benzeri kısaları anlatarak Müslümanların kalbine sükuniyet veriyor. Altı, Müslümanlar, evet, Allah'ın işçileridirler, onlara düşen sadece çalışmaktır. 7 sıralamayı karıştırdım hakkınız herhalde. Nerede olursa olsun Müslümanlara açılan bütün savaşların yegane sebebi Allah-u Teala'nın şeriatıdır, Allah-u Teala'nın dinidir, Müslümanların Müslüman olmasıdır, başka bir sebebi yoktur. Böylece değerli kardeşler, yoldaki işaretler bitmiş oluyoruz. Allah'ın da idrak etmeyi, anlamayı üzere nasip eylesin inşallah. Seyyid Kutub'la ilgili size iki şeyi söyleyip inşallah konuyu bağlayacağım. Birincisi değerli kardeşler Seyyid Kutub idam sehpasına götürülürken Ezher müftülerinden birisi de, Türkiye'de böyle bir adet var ya, kelime-i şehadeti Seyyid Kutub'a telkin etmek üzere peşinden gidiyor. Adet. Yani gavur olarak görmesin diye. Seyyid Kutub için peşinden gidiyor, Seyyid Kutup'a diyor ki, kelimeye şehadet getir. Seyyid Kutup diyor ki, sen bu komediyi tamamlayan son figür müsün? Senin dediğin o kelimeden dolayı ben ipe gidiyorum. Sen o söylediğin kelimeyle ekmek yiyorsun. Sen o kelimeyi söylediğin için evlerde müftüsün, sana maaş veriyorlar. Ben bu kelimeyi söylediğim için beni İpe götürüyorlar. Gelmişsin bana ki, kelimeye şehadet getir. Allah idrak sahibi olmayı yasip etsin. Amin. İki, Mısır'da çiftçilerden birisi, bu anlatım şu anda iki olayla cihat derslerine geçiyor. Mısır'da bir çiftçi rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görüyor. Allah Resulü buyuruyor ki, git Seyyid kutubu bul ve ona de ki kendisi ve arkadaşları doğru yoldadırlar. Sakın vazgeçmesinler. Ama nerede diyorsun Seyyid kutub Okuma yazma bilmem bir fellah çiftçi arıyor, arıyor, arıyor, en son seyit kutubu buluyor, zindanda. Gardiyanlara soruyor, ben seyit kutubu arıyorum. Zannediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında gördüğüne göre, ya bu gardiyanlardan birisidir veya müdürdür veya bir bakandır. Hiç mahkum birisi olacak aklına gelmiyor. Çünkü koförünün Allah resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu övmüş. Seyit kutubu der demez, gardiyanlar adamın üzerine çullanıyorlar. Tekme toka dövmeye başlıyorlar. Nasıl ki Ebu Zerri'yi dövüyorlardı, aynı şekilde o adamı dövmeye başlıyorlar. Tevafuk oğlan Seyyid Kutup da havalandırmaya çıkıyor. Seyyid Kutup onları görünce bırakın alım niye dövüyorsunuz diyor. Seyyid Kutub'a karşı hapishanede zindanda herkesin hissettiği bir korku var arkadaşlar, bir heybet. Alimler diyorlar ki men hafe minallahi men hafe minallahi len yahaf min şey'in ve men hafe min gayrilahi akhafuhu kulli şey'in. Kim Allah'tan korkarsa Allah'tan başka her şey o adamdan korkar. Allah'tan korkuyor ya. Sadece Allah'tan korkuyor ya. Herkes ondan korkar. Yani bir hibet hisseder. Kim de Allah'tan başkasından korkarsa her şey o adamı korkutur. Gölgeyi görür korkar. Ses duyar korkar. Münafıklar hakkında Allah'tan ne buyuruyor? Her çığlığı kendi aleyhilerine zannediyorlar. Bir ayet iniyor. Aman aman bizim hakkımızdan mı indi? Böyle bir ortam. Teala o hibeti de seyir-i vermiş. Hemen bırakıyorlar. Seyyid Kutup diyor sen kimsin? Diyor ki sen Seyyid Kutup musun? Diyor ki evet. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyamda gördüm. Bana böyle böyle söyledi. Git Seyyid Kutup'a ve arkadaşlara söyle. Bu yoldan asla dönmesinler dedi. Bu Seyyid Kutup şimdi Rahimahullah şehadet şerbeti içmek üzere dar ağacına giderken alanda <gülüyor> geliyor diyor ki kelime şehadet getir. Değerli kardeşler İbn-i el-Cefzi'ye diyor ki Sırak'a bin Malik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peşine vermiş hicret yolunda yakalamaya çalışırken Atının iki ayağı yerin dibine batıyor Hemen çıkartıyor bir daha koşuyor bu defa dört ayağı beraber batınca Diyor ki ey Muhammed Dua et beni bu durumdan kurtar sana şu kadar şu kadar para vereceğim İbni Kayyim el-Cevziye diyor ki vah zavallı Allah peygamberine doğunun ve batının hükümranlığını verdi Yeryüzünün bütün hazinelerini verdi Resulullah onlar elinin tersine itti. Sıraka bin Valik diyor ki sen para vereceğim ama bana dua et. Bilmiyor ki. Zavallı. Zannediyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem paraya ihtiyaç. <gülüyor> Dünyayı veriyor allah Teala kabul etmiyor. Seyyid Kutu o kelime için şehadet şerbetini içiyor. İdam sehpasına gidiyor. O adam diyor ki kelime şehadet getir. <gülüyor> Son bir şey Abdullah bin Bas diye bir alim var. Suudi Arabistan'da 300 tane alimden müteşekkil bir heyet vardı. Şu anda da belki vardır. Abdülaziz bin Baz zihat ettiği için Allah ona rahmet eylesin inşallah. O zaman 300 kişilik heyetin başkanıydı. Büyük bir alim ve âmâ bir zat. Malum selefi oldukları için sakalları böyle uzun. Çok büyük bir alim. Allah-u Teala rahmet eylesin inşallah gani gani. Öğrencilerden bir şey diyor ki, hocam bize bir tefsir kitabı tavsiye eder misiniz? Diyor ki fizyeleri tavsiye ederim. Öğrenci diyor Allah Allah hocam fizyayı mi tavsiye edersiniz? Tabii ki diyor fizyayı tavsiye ederim. Hocam yapmayın lütfen diyor. Neden diyor? Binbaz. Hocam diyor o adam sünnete muhalefet eden, kravat takan, sakalını kesen bir adam. Niye o adamın kitabını tavsiye ediyorsunuz? amaya binbaz. Yavrum bir yaklaş diyor. Adam yaklaşıyor. Sakalını tutuyor ve kendine çekiyor. Yavrum diyor. Seyyid kutup sakalsız haliyle ve kravatlı haliyle. İslam'a bir, fizler gibi bir eser verdi. İki, başını verdi. Sen sakallı ve kravatsız halinde İslam'a Müslümanlar ne verdin ki konuşuyorsun? Bir şey yapmadıysa en azından susmak daha evladır öyle değil. Allah' kadar idrak etmeyi bize nasip eylesin inşallah. Sabırla dinlediğiniz için Allah kadar sizlerden razı olsun. Allah'a kadar amel etmeyi bize nasip eylesin inşallah. Allah'ta hak hak görüp tabi olmayı, batılı bağıtla görüp kaçınmayı bizlere nasip eylesin. İnşallah, akolu kolye haza ve estağfurullah'ı ilek olun. Fia thawiz al-mustaghfirin kta ibun estağfuru. Amin. Bismillah, milleti, rahmeti, rahmeti, rahmeti, rahmeti, rahmeti, rahmeti, rahmeti, rahmeti, rahmeti, rahmeti, rahmeti, rahmeti, rahmeti,